Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Aziz kardeşlerim bir ehl Beyt Mektebi derslerine daha kavuştuk. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben her dersin sonrasında hiç böyle bir duygu halini yaşamıyordum. Sanki böyle ehl ayrılacağız gibi benim içimde bir şey var, hüzün var. İnşallah ayırmasın Mevla hep yollarında yürüsün. Gerçekten onlardan çok şey öğrendim ben. İnşallah sizler de öğrenmişsinizdir. Allah o istifademizi daim kılsın. Ve bizleri o güzel insanların aleme bıraktığı o güzel izleri takip noktasında inşallah hassasiyet sahibi olanlardan eylesin. Ehl-i Beyt'in bir güzel ismine sizi bir misafir etmek istiyorum bu dersin başında. Biliyorsunuz Ehl-i Beyt dediğimiz zaman geniş anlamda da ele almamız lazım. İlk dersleri hatırlamanız lazım. Özel anlamda Ehl-i Beyt, gelen anlamda Ehl-i Beyt, mecazi anlamda Ehl-i Beyt tasnifatları yapmıştık. Genel anlamda Ehl-i Beyt dediğimiz zaman Hz. Abbas ve çocuklarını da o sofranın içerisine... ...o meclisin içerisine dahil etmemiz gerekiyordu. İşte o anlamda bir ehlibeyt Beyt mensubu... ...Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas'tan size bir rivayet aktaracağım inşallah. Rivayet birçok farklı açıdan ele alınabilir ama ben değerlendirmesini yapmayacağım. Hep söylediğim bir şey var, tekrarında da fayda var. O kadar arifler dinlediniz benden. Muhakkak siz arif oldunuz ariflere tarif gerekmez. Onun için bazı şeyleri kısadan gitmekte de fayda var. Sözü fazla zayyetmem açısından. Bir rivayet aktaracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona söylediği bir söz. O sözün değerlendirmesini de sizin hafızalarınıza ve zihinlerinize bırakacağım inşallah. Abdullah İbn Abbas dediğimiz zaman hibrul ümme deriz. Ümmetin ilim okyanusu. Abdullah İbni Abbas dediğimiz zaman tercümanul Kur'an deriz. Kur'an'ın tercümanı. Çok orijinal bir ifade bu. Ötekisi de öyle de Kur'an'ın tercümanı der demez aklımıza sanki şöyle bir şey geliyor. Acaba Abdullah İbn Abbas Kur'an'ı, Arapça olan Kur'an'ı başka bir dile mi nakletti? Yok öyle bir şey yok. Ama niye tercümanul Kur'an oldu? Sebebi şu. Arapça olan Kur'an'ı Arap olan muhataplara... Arapçanın inceliklerini anlamadıkları noktaları izah ettiği için tercümanul Kur'an oldu. Dolayısıyla onun bize naklettiği şu anda Kur'an tefsiri noktasındaki bazı sözleri Kur'an anlayışını, özellikle de sahabenin Kur'an anlayışını anlamamız açısından çok mühim deliller olarak biz değerlendiririz ve bir yerde İbn Abbas'ın bir sözü varsa biz orada dururuz. Çünkü i̇bn Abbas demek tercümanul Kur'an demek olduğu için onun bu sözleri dinde fakih kılınmış bir insanın sözleri olarak dinde fıkha ermemiş yani tefakkuha ermemiş bizler için çok önem arz eder. İşte böyle bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir hatırasına binaen ortaya çıkmış bir rivayetini anlamaya çalışacağız. Bizzat kendisi naklediyor bize. Diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'nin dışında gezmeye çıkmıştım. bineyinin terkisindeydim. Yani Efendimiz ne yapmış İbn Abbas'ı? Bineğinin arkasına oturtturmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok yapar. Özellikle de ilim noktasında yetiştirmek arzusunda olduğu sahabelere, bu manada Efendimizin yaklaşımı farklıdır. Mesela bir gün onun arkasında Abdullah İbni Cafer vardır. Bir gün onun arkasında Muaz İbni Cebel vardır. Bir gün onun arkasında Cabir bin Abdullah vardır. Bir gün onun arkasında Abdullah İbni Ömer vardır. Bir gün onun arkasında Abdullah İbni Abbas vardır. Vardır. Çünkü o arkasına aldığı o insanlara, o sahabi efendilerimize... ...dinin özüne ait, dinin gerçek manada anlayışına ait çok şey öğretecektir. Bilmem bu şeyler bize bir şeyler söylüyor mu? Dedim ya siz Arif'siniz anlıyorsunuz ama ben yine dayanamıyorum bazı şeyleri... ...sizin zihinlerinize havale etmek istiyorum biraz daha açık bir biçimde. Resulullah'ın orada yaptığı iş bir sünnet. Bugün o sünnet bizim hayatlarımızda ne kadar? Bizim arkamızda var mı birileri? Bizim elini tuttuğumuz, gel evladım sana bu İslam'ı öğreteyim, anlatayım deyip abilik yaptığımız, hocalık yaptığımız, ablalık yaptığımız kimseler var mı? Bakın modern dünya, modern hayat bizim İslami hayatımızdan çok şey götürdü. en fazla götürdüğü noktalardan bir tanesi de şudur. 10 yıl önce, 15 yıl önce bu topraklarda var olan Abilik ve ablalık müessesesinin altına şu anda dinamit konuyor. Biz üniversiteli öğrencilerimize yaptıramıyoruz artık. Eskiden üniversiteli öğrencilerimiz lisellerimize abilik yapıyordu. Liselerimiz ortaokula abilik yapıyordu. Ortaokuldakilerimiz ilkokula abilik yapıyordu. Mesela bizim çocukluğumuzda öyleydi. Ama şimdi üniversiteyi bitirmiş, lisans yapacak, doktora yapacak bir tane adam emanet edemiyorsun. Çünkü modern hayat bireyselleştirdi bizi ve bu ayağımız kesildi. Farkında mıyız değil miyiz bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'ı arkasına alıp götürmesi bir daha ey Müslüman diril ve bu kaybettiğin şeyin farkına var. Onu hayatında doğrul diye de bir mesaj taşıyor. Aleyhissalatü vesselamın arkasında yürüyorlar. Demiş ki Efendimiz o anda İbn Abbas'a ey delikanlı, ey genç sana bir şeyler öğreteceğim bunları asla unutmayacaksın. Bakın Resulullah'ın amcasının da oğlu olan İbni Abbas ile konuşması ve onun dikkatini önce bir noktaya yoğunlaştırarak arkasından vermek istediği mesajı vermesi. Sana bir şeyler öğreteceğim bunları hiçbir zaman unutma. Allah'ın emir ve nehirlerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ın hakkına riayet et ki onu daima karşında bulasın. İstediğini sadece Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman da sadece Allah'tan yardım dile. Allah'ın senin için yazdığının dışında sana hiçbir şey ulaşmaz. Yardım dilediğin zaman sadece ondan yardım dile dedi ya dikkat et. Katiyen bil ki bütün insanlar toplanıp sana bir yardımda bulunmak isteseler Allah'ın senin için yazdığının dışında bir yardımda bulunamazlar. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için bir araya gelseler Allah'ın senin aleyhine yazdığının ötesinde hiçbir şey yapamazlar. Son cümleye dik dikkat edin. Zira kalemler kaldırılmış sayfeler kurulmuştur. Bir daha söyleyeyim mi? Kalemler kaldırılmış sayfeler kurumuştur. Yani alın yazısından mı bahsediyor bu hadis? Kader meselesinde farklı bir noktaya mı dikkatlerimizi çekiyor? Arifsiniz ya havale ettim size. Ama çok önemli şeyler söyledi. Gerçekten üzerinde durup kelime kelime Resulullah'ın bu buyruğunun İbn Abbas'a emanet ettiği bu sözlerin üzerinde durmamız gerekiyor. Duam şu olsun dersin başında. Allah kaderine rıza gösterenlerden eylesin bizi. Rıza gösterirsek eğer razı etme adına da bir yol buluruz. Allah'tan razı olan Allah'ı razı eder. Geçen derslerde söyledim. Rıza noktasında hassasiyetimiz inşallah çok gelişsin, çok genişlesin, çok ilerlesin ki kadere rıza gösterelim. Allah'tan diyelim boyun eğelim ve bir büyük insanın söylediği o sözü hiçbir zaman unutmayalım. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Kaderin adaletine bu manada inanalım inşallah. Gelelim sorularımıza. İki tane soru sordum aramıza yeni katılan kardeşlerimiz vardır bir daha tekrarında fayda var. Geçen dersin sonunda ezan teşriğinde ezanın Müslümanların dünyasına girmesinde o kıssanın sahibi olan Abdullah İbni Zeyd Es-Salebi'nin kıssasını anlattım size. Orada Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Müslümanların namaza davet edilme meselesi gündeme geldiğinde. Kimileri çan çalalım dediler. Kimileri bağırıp çağıralım dediler. Kimileri şunu yapalım bunu yapalım dediler. Efendimiz onların hiçbirinin teklifini kabul etmedi. O gece Abdullah İbni Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında salih bir zat elinde bir çan onu istedi ne yapacaksın dedi ben Müslümanları onunla namaza çağıracağım dedi. Ben sana bundan daha güzelini öğreteyim mi dedi o salih zat ezanı ve kameti orada söyledi rüyasında sabah uyanır uyanmaz Efendimiz'e geldi o rüyasını anlattı. Resulullah da o anda Bilal'i çağırdı ezanı ona öğretti ve Bilal Habeşi ilk ezanı Medine'nin semasından duyurdu. Sorularımız neydi iki taneydi bir tanesi şuydu neden yüzlerce sahabinin içerisinde Allah bu rüyayı Abdullah İbni Zeyd ve Hazreti Ömer'e gösterdi. Hazreti Ömer de çünkü o rüyayı görmüştü hikmeti nedir bunu niçin o kadar sahabinin içerisinde Rabbul Alemin olan Allah bu rüyayı Abdullah İbni Zeyd'e nasip etmişti. İkinci sorumuz da şuydu. Rüyayı gören Abdullah İbni Zeyd sesi güzel Efendimiz ona okutturmuyor. Başka sesi güzel sahabiler var Abdullah İbni Mesud gibi Übey İbni Kab gibi ve daha niceleri Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi sesi güzel olanlara okutmuyor. Sesi gür olan sahabiler de var Sabit İbni Kays gibi ona da okutmuyor özellikle Bilal-i Habeşi'yi çağırtıyor. Bilal-i Habeşi'nin çağrılmasının sebebi ne? İki tane sorumuz. Bu hafta o kadar güzel cevaplar geldi ki bana okudum hepsini herkes de güzel güzel farklı pencerelerden cevaplar vermişler. O cevapları okurken kendi kendime söylediğim bir şey var onu sizinle paylaşmam lazım. Dedim ki ya Rabbi vallahi bu sahabi efendilerimiz bize adam edecekler. Onların hayatlarına bu vukufiyet onların hayatlarıyla haşır neşir olma hayatlarıyla ilgilenme ve üzerlerinde yoğunlaşma bize bu kadar güzellik kazandırtıyorsa inşallah biz onlarla adam olacağız zaten derdimiz bu değil mi niçin öğreniyoruz onları adam olmak için onlar adamlığın en hası en güzeli en idali çünkü usvetun haseneydi peygamber aleyhissalatü vesselam en güzel örnekti en güzel örneğin elinde yetişenlerden en güzel örnek o en güzel örnekler adamlığın zirvesi onlardan ötesi yok Allah onlardan razı onlarda Allah'tan razı başka varsa söyleyin bu sözümü geri alacağım. Onlar adamlığın zirveleri peygamberlerden sonra öyle olduğu için de biz adamlığı onlardan öğreneceğiz inşallah Allah onların yolundan da bu manada ayırmasın. Aziz kardeşlerim iki soruya iki sahabi efendimizin üzerinden size cevap vereceğim. İkisini de çok iyi tanıyorsunuz Abdullah İbni Ömer ve Darül Erkam'ın sahibi Erkam bin Ebil Erkam İki sahabinin üzerinden sorduğumuz iki soruya cevap bulacağız Birincisi Abdullah İbni Ömer bakın kendisi bize ne anlatıyor Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra dönüyor sahabiye diyor ki aranızda rüya gören var mı? Sahabilerden bazıları da el kaldırıyorlar gördükleri rüyayı anlatıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o rüyayı güzel güzel onlara tabir ediyor onlara şerh ediyor ben o kadar üzülüyorum ki diyorum ki kendi kendime ya Abdullah sen hiç rüya görmeyecek misin bir gün sen de gör sen de gel Resulullah'a anlat senin rüyanı da tabir etsin ben diyor bunu kendime dert edindim. Bu sefer ellerimi açtım Rabbime yalvardım. Ya Rabbi ne olur bana da rüya göster. Gece yatağa yatmadan önce bunun ızdırabını çektim. Saatlerce secdede kaldım, gözyaşı döktüm. Allah'tan yalvara yakara bir gece bir rüya gördüm. Sabahın erken saatlerinde Efendimiz'i görmek için Resulullah'ın kapısına geldiğimde ablam Hafsa beni gördü. Ne yapıyorsun dedi? Abla dedim rüya gördüm Resulullah'a anlatmaya geldim önce bana anlat dedi ablamı anlattım rüyamda cennette kendimi gördüm elimde beyaz bir ipek kumaş var o kumaşın üstüne oturuyorum istediğim yere kumaşla uçup geliyorum uçan halı derler ya onun gibi uçuyorum o tarafa uçuyorum bu tarafa o sevinçle uyandım anlatıyor bunu Hazreti Hafsa'ya Hafsa Anamızla gelip Resulullah'a anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu rüyadan çok memnun oluyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer çok iyi bir adamdır. Ah keşke bir de gece namazı kılsa. Gelince bu tabir anlıyor anlayacağını. Meğer o uçan halı var ya o beyaz ipek uçan halı o halı gece namazıymış. O uçuruyormuş cennette insanı oradan oraya. Ben alacağımı aldım diyor. Bu rivayeti bize aktaran iki isim var. Abdullah İbni Ömer'in talebesi olan azatlı kölesidir biliyorsunuz. İmam Malik'in de hocasıdır İmam Nafi. İmam Nafi ve Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim İbni Ömer. İkisi bize aktarıyorlar. Vallahi diyorlar bu rüyayı Resulullah'a söyledikten Resulullah da ona tabir ettikten sonra Abdullah İbni Ömer'in gece namazı kılmadığı güne biz rastlamadık. Müjdeyi alırsa olacağı budur. Aldınız mı buradan mesajı? Bakın mesaj burada vardı aslında böyle cevap veren kardeşlerim de vardı içinizde. Rüya meselesi bir yönüyle ızdırap meselesidir. Rüya dediğiniz şey sadık ve salih rüya ise... 3 mesaj taşır mübeşşiratı ilahidir ikazı rahmanidir iltifatı rabbanidir 3 tane mesajı var ki üçü de dağ gibi mesajlar bunlar biri neydi iltifatı rabbanidir Allah bir kuluna iltifat etmek istiyor onun için onun gecelerini de gündüzü kadar aydınlık kılıyor Gecelerinde de farklı bir mana oluyor. Rüyalarında da farklı şeyler görüyor. Farklı istifadeler oluyor. Tamamen Allah'ın iltifatı. İkincisi neydi? Mübeşşirat ilahi. Müjde verecek. Allah müjde verecek. O müjdeleri o rüyada farklı kalıplarla, farklı işlerle o kulunun dünyasına aktarıyor. Üçüncüsü neydi? i̇kaz Rahmani idi. Bakın Rahman ismiyle birleştirmemizin sebebi bu ikaz rahmani Rahman ya o kuluna ikazda bulunacak ve bir yönüyle belki de bir şefkat tokatıyla kendine gel hizaya gel diye uyaracak sadık ve salih ruya ise bu mesajları taşır ancak bir insan bunları Allah'ın iltifatı olarak görebileceği gibi Abdullah İbni Ömer gibi ızdırabını çeke çeke de alabilir. Yani bir insan ben bunun rüyasını görmeliyim. Arkadaş bu benim hedefim. Ben falanca sahabeyi bir gece rüyamda misafir etmeliyim diyecek. Ve bunu da hayatında ızdırap haline getirecek. Onunla yatacak onunla kalkacak dualarının başına alacak aklında hep olacak Allah'ın izniyle gecesinde de onu görecek. Neden Abdullah İbni Zeyd ve Hazreti Ömer anladınız mı? Evet orada Resulullah söyledi. Müslümanları ezana işte namaza nasıl çağıralım? Herkes bir şey söyledi. Herkes ızdırabı duydu. Ama ızdırabı derin olana Allah o işi rüyasında gösterdi. Abdullah İbni Zeyd'in ve Hazreti Ömer'in ızdırabı çok derindi. Birinci sorumuzun cevabı bu. İkincisine gelelim. Neden Efendimiz Bilal'i i Habeşi okutturdu? Buna da Erkam bin Ebil Erkam'ın üzerinden cevap vereceğiz dedik. Erkam bin Erkan ne demek? Darul Erkam'ın sahibi demek çok büyük bir sahabi. Bedir ashabından Uhud, Hendek, Tebuk aklınıza gelen bütün gazvelerde var. Resulullah'la birçok hatrası var ama hepsini biz unutmuşuz. İslam tarihi de unutmuş. Bir tek şeyle anıyoruz Erkam'ı. Erkam ve evi. O ev öyle bir ev ki yaptığı diğer bütün hayırlı hizmetleri gölgede bırakmış. O ev öyle bir ev ki bugün adını bildiğiniz hangi sahabi varsa o sahabilerin orada biçtiği, orada kıvama geldiği nübüvvetin potası olmuş o potada belli bir değer kazandıkları bir ev. O ev bambaşka bir ev. O evi anlatmaya başlasak saatler lazım bize. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Altı yıl boyunca bir lafasıla o evde sahabeyi yetiştirdi. Ne zamanki Hazreti Ömer Müslüman oldu yüz, 129. Müslüman olarak onun altını çizerek söylüyoruz. 129. Müslüman olarak Müslüman oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Bireysel daveti kitlesel davete çevirdi. Özel davetten genel davete kapılar açıldı. Altı yıldan sonra... Darul Erkam biraz olsun özelliğini kaybetti ama yine orada talim devam etti. Ancak dikkat buyurun. 6. yıldan 13. yıla kadar kaç yıl? 7 yıl geçmiş aradan. 7 yılda Resulullah neler yaşamış? Yüzlerce şey. Şibi Ebi Talib, Hz. Hatice'nin vefatı, Ebu Talib'in vefatı, Taif'te taşlanması, Taif'in arkasından olan hadiseler, Akabe biatları. Neler neler neler neler dakikalarca sıralayacağımız şeyler. Yedi yılın sonunda Efendimiz hicret etmiş Medine'ye gelmiş. Erkam bin Ebil da her şeyini bırakıp evini de bırakıp Medine'ye gelmiş. Ensar Muhacir kardeşliği olmuş. Ensar Muhacir kardeşliğinde Erkam bin Ebil Erkam'ın nasibi hepinizin tanıdığı en az benim kadar hayatına hayran olduğunuz Ebu Talha'ya kardeş kılmış Zeyd İbni Sehle. Aleyhissalat ve selam efendimiz o 7 yıllık süreç içerisinde bunca işi yaşamasına rağmen Erkan bin Ebilerkam'ın yaptığı o büyük adımı hiç unutmamış. Kendisi o günler arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir. Kendi evi yok Resulullah'ın halen eline bir miktar para geçmiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hemen Beni Zürek mahallesinden bir arsa ve bir ev satın almış. Hemen çağırmış Erkam bin Ebil Erkam bu ev senin evindir demiş. O sözü tam 13 yıl önce Mekke'de Erkam bin Ebil Erkam Resulullah'a söylemişti. Evini Resulullah'a teslim ederken evim evindir ya Resulallah demişti. 13 yıl sonra Resulullah aynı sözü. Erkan bin Erkam binebilir kam'a söylüyor burası senin evindir diyor. Nasıl bir vefa sultan Allah aşkına? Vefa bu unutmuyor Resulullah. Yapılan bir iyiliği unutmuyor kafirden, müşrikten, fasıktan, münafıktan olsa bile. O vefa bahsi bambaşka bir şey. Orada Erkan bin Erkam binebilir kamın yaptığı iş unutulmuyor. İki yıl sonra Bedir oluyor. Bedir'de. Aleyhissalatü vesselam efendimiz 70 müşrik öldürülüyor, 70 müşrik esir alınıyor. Ciddi bir ganimet elde edilmiş. O ganimeti sahabe içerisine pay ediyor. Bir tane kılıç kaldırıyor şöyle. Gören her sahabe diyor ki: "Ah!" diyor. "Keşke Resulullah o kılıcı bana verse." Öyle güzel bir kılıç ki insanların, bakanların gözlerini kamaştırıyor. Kılıcın adı Merzuban. Bizim kaynaklarımızda geçen uzunca da bir tarihçesi var. Kıymetli bir kılıç olduğu için tarihçiler onun arkasına düşmüşler. En az 250 yıllık tarihi var bizim kitaplarımızda. O kılıç Resulullah'ın elinde, efendimizin dilinde şu. Nerede erkanbine biler kam? Geliyor efendimizin huzuruna. Kılıç uzatılıyor erkan binebilir kam ama söz şu. Bu kılıç senin hakkın. Niçin Vefa vefa var vefa unutmayacak Resulullah orada o tavır öyle sergilenilecek şimdi gelelim Bilal Habeşi'ye Bilal Habeşi Habeşli mi Habeşli izafetinden belli Bilal İbni Rebahtır aslında ama biz Habeşli deyip anmışız Mekke'de onu koruyacak hiç kimse yok Ümeyye İbni Halef'in kölesi buna rağmen iman ediyor İşkenceler baskılar şantajlar neler neler bir gün olsun Bilal geriye adım atmıyor Bilal'in geriye adım atmaması ne demek biliyor musunuz Mekke'de onun gibi kölelere bir güç bir kaynak o ya Bilal böyle direniyor biz de direnelim diyorlar. Onun ötesinde bir şey daha var zengin aileleri olan etrafı olan sahabiler diyorlar ki kimsesiz Bilal o işkenceler altında ahat ahat diyorsa sen utanmıyor musun dinden imandan geri adım atacaksın. Bilal diğer Müslümanlara da güç kaynağı oluyor diğer Müslümanların da iltifat ettikleri kendisinden güç aldıkları bir kamete dönüşüyor. Unutur mu Resulullah bunu Allah aşkına? Vefaya vefa gerek. Bilal 13 sene dilinden düşürdü mü ahad ahad sözünü? Düşürmedi. Ümeyye İbni Hanef ne yaptıysa yaptı. Bir adım geri attı mı? Atmadı. Şimdi el ahad olan Allah'ın kelimesi süzülecek Medine'nin sokaklarında. Resulullah o ezanı Bilal'e okutmasa kime okutacak Allah aşkına? Ve çağıracak bilal okutturacak. İki yıl sonrasına gelin o tarihten yine Bedir'in öncesine Bedir'de Efendimiz bir slogan belirleyecek parola. Parola o zaman şart çünkü müşrik de aynı giyiniyor Müslüman da aynı giyiniyor. Savaş ortamında kılıçlar çekilmiş askeri elbise yok ki o gün o anda birbirlerini neyle ayırt ediyorlar parolalarla. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz Bedir'in öncesinde? Bilal diyor parolamız ne olsun? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ahad ahad olsun Bilal. Bilal'e orada bir iltifat var. Yine 13 yıllık kamete Resulullah tarafından bir teveccüh var. Anladınız değil mi dostlar? Mesele bu. Allah bu hakikatleri anlayanlardan etsin. Unutmayın Ümeyye İbni Halefler halen iş başında. Halen ama Ümeyye İbni Halefler akıllı aradan 14 asır geçmiş aklını mı yedi Ümeyye İbni Halef elini alsın tahta bir futta senin karşına geçsin. O sayfa kapandı şimdi Ümeyye İbni Halef 21. asırda seninle benimle başka bir türlü mücadele ediyor. O mücadelenin adı faiz o mücadelenin adı diploma. O mücadelenin adı kariyer, o mücadelenin adı futbol, o mücadelenin adı şu bu ama put neyse artık. O putlarla mücadele devam ediyor. Ahad dersen Bilal'in yolundasın Allah'ın izniyle. Ahad dememiz için zaten bunları öğreniyoruz. Allah Bilal'in ve onun gibilerinin yolundan ayırmasın inşallah. Evet aziz kardeşlerim geldik Ehli Beyt Mektebi'nin. Bir güzel ismine dayandık son isim zaten inşallah bir dahaki hafta cumartesi günü üç ayların başlangıcı Allah 90 günlük bir sermaye verecek ben istiyorum ki o 90 günlük sermayeyi nasıl kullanalım diye size üç aylarla ilgili bir ders yapayım ondan sonraki hafta Mehdi ile ilgili bir ders yapacağım size Mehdi'lik düşüncesini nasıl anlamalıyız meselesine getireceğiz sözü dayayacağız. Ondan sonraki hafta son dersimiz o derste de Ehli Beyt Mektebi dersleri yaklaşık 47 ders oluyor yanlış bilmiyorsam. O 47 derslik sürecin bir değerlendirmesini yapacağız. Yeni dersin programını açıklayacağız. Yeni döneme dair size müjdeler vereceğim. Ramazan'la ilgili söyleyeceğim sözler var. Onları söyleyeceğim ve o dönemi bitireceğiz. Allah o güne de eriştirsin. Bugün inşallah Hasan el askeri diyeceğiz. Kimin Oğlu. İmam Ali el-Hadi'nin ya da İmam Ali en-Naki'nin el-Hadi ve en-Naki onun en meşhur lakapları biliyorsunuz. Annesi onun da Arap değil yine yabancılardan birisi cariye bir hanım adının hadise ya da susan olduğu söyleniyor. İhtimal ki suzan da okunabilir. İmam Hasan bin Ali'nin onun tam ismi böyle Hasan el-Askeri askeri nispetidir ne olduğunu söyleyeceğim. Doğum tarihi Hicri 232 miladi 846'dır. O doğduğu zaman babası İmam Ali El Hadi 18 yaşlarındadır. Buradan da alacağınızı bilmiyorum alır mısınız? Bazı kaynaklarda İmam Hasan El Askeri size geçen ders anlattım. Abbasi devletinin kurduğu ve bir dönem başkentlik yaptığı Samarra şehrinde doğduğu söylense de bu rivayet doğru değil. Çünkü... İmam Ali el-Hadi oraya 20 yaşında gitti. Bu bizim kaynaklarımızda bilinen bir hakikat tarihte bilinir. 20 yaşında gittiğine göre İmam Hasan el-Askeri 2 yaşlarında. Dolayısıyla onun doğum yerinin Medine olma ihtimali çok daha güçlüdür. Babası İmam El ha Ali el-Hadi e Samarra'da vefat ettiğinde Hicri 254'te İmam Hasan el Askeri 22 yaşında bir delikanlı 22 yaşında Ehli Beyt'in önüne geçiyor ve Ehli Beyt'e imamlık yapıyor. 22 yıllık hayatının 2 yılı Medine'de ise 20 yıl boyunca Hasan el Askeri babasının dizlerinin önünde ilim tedrisatındadır. Babasından başka da bir ilim kaynağı yok zaten onun çünkü hatırlayın geçen dersimizi Abbasi devleti ne yapıyor bir açık hava hapishanesi yapmış neredeyse Samarra'yı. Hiçbir dışarıya çıkmaya müsaade edilmiyor başka insanlarla alimlerle görüştürülmüyor sadece o şehir içerisinde bir hayat hakkı tanınıyor onlara böyle olduğu için de Hasan el askeri babası İmam Ali el hadinin dışında başka birinden ilim elde etme imkanı elde edemiyor ve o da babasının yanında gerçekten ciddi bir ilim elde ediyor. Kaynaklarımızda ona birçok lakap verilir. Mesela Samit, Zeki, Refik, babasının lakapları olan Hadi ve Ennaki de verilir. Bizim Ehl-i Sünnet kaynaklarında onun için Halis diye bir lakap da var. Hasan'a Halis derler. İhlas sahibi, ihsanı ve ihlası hayatında dirilten anlamında böyle de bir lakabı var. Ama bu lakaplarının hepsinin ötesinde askeri nispeti meşhurdur. Neden? Neden? Samarra denilen bölgenin bölgede Samarra denilen şehirde onların oturduğu bölgenin ismi askeriye. Böyle olduğu için de o bölgeye nispeten askeri nispeti veriliyor. Yoksa başka bir tarihi anlamda değeri yok. Dolayısıyla Hasan el askeri denmesi Samarra'da oturdukları o bölgeden dolayı. 22 yıl babasının dizlerinin dibinde hemen babasının vefatından sonra... Ehlibeytin önünde imam olarak geçtiğinde nasıl bir ilim elde ettiğini biz rivayetlerde okuyoruz. Mesela onun ilmi düzeyini anlayacağımız bir rivayet aktarayım şimdi size. O kadar sıkıntılara rağmen babasından babasının çektiği onca şeyi o da çekmesine rağmen bu ilmi nasıl elde ettiğine dair bir örnek olsun. Bu sorularla biz de karşılaşıyoruz. Bu sorulara nasıl cevap verilir? Hasan el askerenin dilinden de öğrenmiş olacağız. Ebu Haşim Caferi isimli ravi naklediyor. Zatın biri geldi diyor. İmama dedi ki ey imam Allah kitabında miras paylaşımında erkeğe iki hisse kadına bir hisse vermiş. Bu nasıl bir paylaşım? Kadın zayıf erkek güçlü. Eğer adaletle olsa Adalet zayıf olana fazla vermeyi gerektirmez mi? Allah iki hisseyi kadına bir hisseyi de erkeğe vermiş olması daha da adalete sığmaz mıydı? Hasan el askerinin cevabı şu. Biz de karşılaşıyoruz değil mi? Bu soru tanıdık size de tanıdık. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın adaleti erkeğe iki hisse vermektedir. Neden? Çünkü erkek nafaka vermekle sorumludur erkek mihir ödemekle sorumludur erkek cihada çıkmakla mükelleftir dolayısıyla cihat masraflarını toparlamak ve yerine getirmekle sorumludur kasten adam öldürmede ya da hataen bir diyet ödeme meselesi olduğu zaman erkek o diyeti ödemekle mükelleftir dolayısıyla Rabbimizin paylaşımı sorumlulukla alakalıdır erkeğe yüklediği sorumluluk fazla olduğu için mirastan payda ona fazla verilmiştir eğer kadına yüklenseydi bu sorumluluklar kadına verilecekti bu rivayeti duyuyor Ebu Haşim Caferi diyor ki vallahi bu söz aynen yıllar önce İbni Ebil Avca'nın İmam Sadık'tan duyduğu sözdür okumuş artık çünkü arada 3-5 nesil var biliyorsunuz İmam Hasan el askeri bu sözü duymuyor dönüp diyor ki dedem sadık da aynı cevabı vermişti zaten İçinden onu geçirmiş o anda da imam onu söyleyince biz diyor ehli imamları ehli silsilesi aynı kaynaktan besleniriz aynı soru sorulduğu zaman aynı cevabı veririz bizden farklı bir cevap çıkar mı orada İmam Sadık'ın İmam Sadık'tan kasıt kim? Caferi Sadık. Caferi Sadık'ın söylediği sözün aynısını söylemesi orada bu işin ravisi olan Ebu Haşimi de hayrete düşürür ama hayrete düşecek bir şey yok. Sadece bu rivayet biraz sonra size onun sözlerini aktaracağım. Sözlerinin üzerinden de anlayacaksınız. Onun ilmi anlamda elde ettiği düzeyi anlamamız açısından güzel bir örnek. İmam Hasan el askerinin geçen ders söyledim babası Abbas yönetimi tarafından şehit edildiğinde bir ayaklanma olmuş neredeyse. Samarra şehri tamamen Ehli Beyt'in sevenleri tarafından doldurulmuş. Bir olgunluk göstermiş orada yaşı 22 dikkat buyurun. Eğer demiş cenaze yürütülse insanlar galeyana gelecek Bağıracaklar çağıracaklar yönetim aleyhinde bir şeyler yapılacak haksız yere kan dökülecek haksız yere bir şeyler olacak buna meydan vermeme adına 22 yaşında bir delikanlı olmasına rağmen bir iştihatta bulunuyor orada ve babasının cenazesinin oturdukları evin bahçesine defnedilmesine karar veriyor. Bu da Ehl-i Beyt'in sükunet adına ortaya koyduğu bir tavırdır. Ama bu tavrı 22 yaşında Hasan el Askeri'nin göstermesi de ayrı bir güzelliktir. Siz bunun üzerinden de alın nasıl alacağınızı. Hasan el Askeri babası vefat ettiğinde 22 yaşında ya kendisi şehit edildiğinde kaç yaşında biliyor musunuz? 28 yaşında. 6 yıllık bir hayatı var. 6 yıl. Bu 6 yıllık hayat içerisinde Size şimdiye kadar anlattığım sözü alın Hazreti Hasan'dan getirin İmam Hasan el Askeri'ye kadar. Bütün Ehli Beyt imamları neler çekmişse aynılarını bu gencecik yaşına rağmen İmam Hasan el Askeri de çekmiştir. Ancak onun 6 yıllık imamet süreci 6 yıl topluma imamlık yaptığı o süreç içerisinde Abbasi devletinin tarihine şöyle bir baktığınız zaman. O tarih içerisinde Abbasilerin iktidar mücadelesinde en kanlı zemini o sürecin kapsadığını görürsünüz. İmam Hasan el Askeri 3 tane Abbasi sultanı ile bir arada yaşıyor. Üçü arasında da iktidar mücadelesi var. Başkaları ayaklanıyorlar kendilerini ehlibeyte nispet edenler, ehlibeyt'ten olup da başka ailelere mensup olanlar ayaklanıyorlar, yönetime baş kaldırıyorlar. En büyük zulmü yine çeken ehlibeyt imamlar oluyor. Neden olduğunu söyledim size geçen dersler. Hasan el Askeri'nin o 6 yıllık sürecinde de hapis var, zindan var, sıkıntı var, şu var, bu var. En arkasından da şehadet var. Allah şehadetini kabul etsin. Hasan el Askeri'nin yaşadığı o 6 yıllık süreçte Üç tane Abbasi sultanıyla beraber yaşadığını söyledim ya onlarla ilgili birkaç cümle söyleyeyim size. Babası İmam Ali el-Hadi vefat ettiğinde Abbasi devletinin başında Mu'tazbillah var. Hicri 252'de tahta çıkmış 255'te de çok feci bir biçimde tahttan indirilmiş zindana atılmış. Altı gün dayanabilmiş o zindana ve altıncı gün orada vefat etmiş Mutazbillah. Onun iktidar mücadelesini şöyle bir okuyun bakın üç yıllık bir süreç var. Hep size söylediğim bir şey var ya bir daha söylememde bir beis yok. Emevi ve Abbasi tarihini ibret nazarıyla okuduğunuz zaman var ya şöyle bir yerinize oturursunuz. Allah'ım saltanat benden uzak olsun lazım değil bana bulaşmasın ben de ona bulaşmayayım bu işlere de bulaşıp da başıma iş açmayayım dersiniz. Devleti ele geçirme adına o kadar mücadele o kadar mücadele geçiriyor ele ibret ya Allah ona 3 sene 5 sene nasip etmiyor çıkıp gidiyor o döktüğü kan da eline bulaşmış bir biçimde Allah'ın huzuruna gidiyor. Mu'taz Billah iktidara geçince, tahta geçince kendi öz kardeşini öldürdü. Babasının ve kendinden önceki sultanların arkadaşlarının hepsini öldürdü. O gün Abbasi askeriyesinin başında olan komutanların hepsini öldürdü. Şöyle bir başını kaldıranın başını uçuruyor. Sebep ne? Kimse bana karşı ayaklanmasın. E ne oldu? 3 yıl sadece kalabildi 3 yıl sonra o da bırakıp gitti hem de nasıl feci bir biçimde öldüğünü söyledim muhtaz billahın arkasından mühtedi billah geçmişti bu zat hakkında tarih kitaplarımızda biraz ihtilaflı bilgiler var iyi bir zat olduğu da söyleniyor karşı cevnakta iyi olmadığı da söyleniyor ama benim kanaatim iyi bir zat olduğu yönünde sıkıntısı şu aslında muhtedi billahın bu zat abid bir zat ama siyaseti bilmiyor. İktidara geçer geçmez kendisine örnek aldığı bir isim var. Kim biliyor musunuz? Ömer İbnül Abdülaziz. Bu zat gibi olmaya çalışıyor. Ve gerçekten o zat gibi de oluyor ama... Devleti Ömer i̇bn Abdülaziz'in getirdiği siyaset üzerine getirmekten aciz kalıyor. Böyle olduğu için de sadece bir yıl sürüyor iktidarı. Abbasi hanedanlığı ve Abbasiler içerisindeki derin devlet ayağını kaydırıyor. Bir yıl sonra devriliyor. Onun arkasından geçen Mu'temid Alallah. İsimleri hatırladınız mı? Geçen size bir fıkra anlatmıştım Nasreddin hocadan. Billah demek daha doğru. Gerçekten de öyle Allah onların şerlerinde muhafaza etsin. Mu'temid Allah 23 yıl iktidarda kalıyor. Ve Hasan el askeri en fazla onun zamanında sıkıntı çekiyor. Hasan el askeri 260'da hicri 28 yaşında hastalanıyor. Halife güya iyilik yapacak eve doktor gönderiyor. Birçok kaynağa göre eve gelen o doktor zehirleterek Hasan el askeri şehit ediyor. Ve 28 yaşında Samarra'da vefat ediyor. Hemen babasının yanı başına da gömülüyor. Allah ona da babasına da o neslin tamamına da rahmet etsin. Aziz kardeşlerim söz insanın aynasıdır değil mi? Bu söz mühim bir sözdür. O aynadan biz iki şey öğreniriz. Bir o şahsın kişiliğini ve şahsiyetini öğreniriz. İki kendi şahsiyetimizi ve kişiliğimizi o şahsın bize söylediği şeyler doğrultusunda yeniden gözden geçiririz. İmam Hasan el askerinin size beş tane bugünün hayatında da bizlere de aynı olabilecek sözlerini aktaracağım. Biraz o sözler üzerinde de yoğunlaşacağız anlamaya çalışacağız sözler zaten çok anlaşılır ama biraz üzerinde güncelleştirerek somutlaş, somutlaştırarak duracağız ki istifademiz ziyadeleşsin. Beş sözünün üzerinden bu iki ayna hiç unutmuyoruz bir taraftan Hasan el askeri sözlerinin üzerinden tanıyoruz bir taraftan da o sözler üzerinden kendimizi şekillendiriyoruz. Birinci söz şu kalpler şen olduğu zaman onları İlim ve hikmet ile doldurun. Kederli olduğu zaman ise onları kendi hallerine bırakın. Söz anlaşıldı mı bir daha söyleyeyim mi? Kalpler şen olduğu zaman onları ilim ve hikmet ile doldurun. Kederli olduğu zaman ise onları kendi hallerinde bırakın. Aslında Hasan el askerinin burada söylediği söz kurban olduğumuz dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözün bir başka beyanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam demedi mi insanlara akılları nispetinde konuşun seviyeleri nispetinde onlara hitap edin insanların seviyelerine inin dedi değil mi Efendimiz dedi. E şimdi bir hatip karşısında bir muhatap kitlesi var bu muhatap kitlesini tanımadan kimdir? Necir necidir neye ihtiyacı var toplumun nasıl bir hastalığı var bunları bilmeden yine nasrettin hocadan bir söz açacağız. Hoca nasrettinin sazı tuttuğu gibi hep aynı yerden tutup ondan başka da bir şey ortaya koymasa sormuşlar ya niye elini gezdirmiyorsun onların aradığını ben buldum demiş onun için tutmuş orayı sadece bir noktayı tutarak bir şeyler söylerse kaş yapayım derken göz çıkarabilir İnanın bu konuda bütün hocalarımın elini ayağını öperek söyleyeceğim en büyük yanlışı da biz hocalar yapıyoruz karşımızda muhatap kim hiç umurumuzda değil aklımızda 20 yıl önce bir mesele var 20 yıl geçmiş aradan halen o meseleyi konuşuyoruz o ortam bunu kaldırır mı? muhataplar ne anlar ne nasıl algılar? benim söylediğim bu söz o meclise uygun mu o meclisin havasını yansıtır mı bu umrunda değil orada bir şey var o kendisine göre doğru onu söylemez olmaz muhakkak onu söyleyecek ama unuttuğumuz bir hakikat var ki evet doğru olabilir de o sözün zemini de doğru mu zemini doğruysa eğer o söz orada bir ağırlık hissettirir ne diyorlar her makamın bir makali vardır her makamın bir makali bir sözü vardır söz ile makam uyum arz ederse sen sünnete ittiba etmiş ve sünnetin dediğini yapmış olursun yoksa gittin düğüne sana mikrofon uzattılar cemaat hazır hoca coşmuş talaktan açmış bahsi hoca evleniyor çocuklar sen niye boşanmadan bahsediyorsun onun yeri orası değil ya da bir taziye gittin o tazyede taziyenin ya da bir hasta ziyaretine o hastanın ruhuna uygun şeyler söyle sen orada evlilikte niye bahsediyorsun? İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorlar bunları duyuyoruz bunlar bizim dünyamızın dışında olan şeyler değil ben hayal mahsuru şeyler bahsetmiyorum size. 15-17 yaşında gençler kız erkek neyse hocamız almış mikrofonu eline evliliğin en mahrem meselelerinden bahsediyor. Allah seni ıslah etsin o oranın lafı mı o delikanlı zaten coşmuş kan demarlarında gidiyor ona Yusuf'dan bahset ona Meryem'den bahset. Ona iffetten bahset ona edepten bahset ona internetin tuzaklarından bahset o ağlardan bahset iradenin sağlamlaştırılmasından bahset Resulullah'ın iffetinden bahis aç Hazreti Osman'ın iffetini anlat anlat yüzlerce mesele var. Sen ille de o meseleyi mi konuşacaksın git babasına söyle babası duysun da evlendirsin zavallı çocuğu sen o çocuğa onu söylersen ne olur ama ne yazık ki böyle bir problemimiz var. Başka bir derdimiz daha var onu da söyleyeyim. Mesela konu yazılmış. İnsanlar o konuya davet ediliyor. Falanca hocamız gelecek ne anlatacak? Hicret. Ne anlatacak? Mekke fethi. Ne anlatacak? Ramazanın mühimif. şu bu falan filan. Bir kere bir iki saat öncesinde bir gösteri var. O organizasyonu yapan vakıf mı dernek mi neyi? Zaten seviyoruz makamı mevkiyi. Bir tane vakıf var elli tane başkan var. Gençlik başkanı, ihtiyarlar başkanı, kadınlar başkanı, organizasyon başkanı. Hepsi bir on dakika konuşuyor bir, bir saat gitti. Hafız efendi öncesinde coşmuş on bir ayet dua suresi yarım saati okuyor. Yarım saatte öyle gitti. Yarım saatte vakfın tanıtımı gitti iki saat. İki saatten sonra hoca o kürsüde ne desin Allah aşkına? En güzel söz ne biliyor musunuz? Sadakallahu lazim deyip dönmek lazım başka bir şey söylenmez orada ama bizim insanımız zannediyor ki ne kadar çok ağırlaştırırsak o kadar muhataba bir şey veririz yanlış sünnete aykırı bu bir gün belki sizi toplayacağım böyle bir konu belirleyeceğim bir tek cümle diyeceğim ders bitti inanın bir buçuk saatlik dersten o cümle daha tesirli senin iman ettiğin peygamber onu yapmıştır biliyor musun defaat de yapmıştır hem de Resulullah'ın hutbeleri elimizde merak ediyorsan aç çok o O hutbelerde neler söylemiş Efendimiz bir cümle bazen bir ayet bazen bazen yarım sayfa bazen 3-5 sayfa olmuştur mesela ilk cuma hutbesi Efendimiz ve vesselamın elimizde neredeyse yarım sayfayı geçkin anlattığını anlatmıştır Burada önemli olan Resulullah'ın o manada bize söylediği ölçülü dikkat etmek. İlin adını söylemeyeyim de bir şey anlatayım size. Bundan birkaç sene önce kutlu doğum programlarından birinin üst başlığı Hazreti Peygamber'in aile hayatıydı. Çok da önemli bir bahis biliyorsunuz. Bin kişi varmış salonda benim davet edilmediğim bir program ben yokum orada. Birinden duyuyorum duyduğumu size aktarıyorum bin kişi var en az ilahiyattan bir hocamız davet edilmiş hocamız gelmiş kolumuz Allah Resulü'nün aile hayatı sonra nasıl girmişse bir yerden ruhiyet ihlal meselesine girmiş iki saat o söz dolaşmış dolaşmış dolaşmış ruhiyet ihlalden çıkamamış sözlerimi bitiremedim hakkınızı helal edin demiş ve çıkmış gitmiş bu bir zulümdür orada o meseleyi anlayacak kaç tane adam var ben şu anda siz bak kaç zamandır bu dersleri takip ediyorsunuz. Rüyet-i Hilal meselesini bir konuşsam var ya şöyle gözleriniz yavaş yavaş gitmeye başlar. Zor bir mesele. Teknik bir mesele. Ancak özel muhataplarla konuşulur ve özel derslerde konuşulur bu mesele. Umuma hem de başlık Hazreti Peygamber'in aile hayatı. Hadi diyelim Ramazan olsaydı neyse Rüyet-i yine bir kapı açılabilirdi. Orada nasıl gittin oraya bilmiyorum. İşte burada İmam Hasan el Askeri'nin dediği bu aslında. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen Zeyd bin Sabit gençlerden bir tanesi Resulullah'ın sünnetini anlatıyor bize sünnete bakın sünnete. Diyor ki biz gençler oturuyorduk bir şeyler konuşuyoruz ne konuşuyorsak Resulullah bizim yanımıza geldiğimizde selam verir meclisimize dahil olur şu cümleye ne olur dikkat edin biz ne konuşuyorduksa o da aynı şeyi konuşuyordu senin peygamberin böyle biliyor musun öyle olmasa sahabe ona hayran olur muydu onun yanında doyar mıydılar doymadılar hiçbiri doymadı çünkü Resulullah doyurmadı onları öyle bir hayat öyle bir aşk öyle bir sevda ki sahabe doymadan gitti bıktırmadı her zaman sözü ölçülü kullandı. Onun için Ebu Davud'da geçen bir rivayette kaybolup giden sözler vardır dedi. Sordu sahabe ya Resulallah, ne demek? Hatip ne dediğini bilmiyor muhatap ne dinlediğini bilmiyor. Söz kaybolup gitti meclisten. Allah muhafaza etsin. Böyle bir şey zaman israfıdır. Sizin hakkınıza tecavüzdür. Eğer çağrılmış bir hoca o hocaya Belli bir süre alanında hatipler muhatapların zihni selim bir biçimde emanet edilmemişse hocaya bu iş tamamen tecavüzdür hakkına bak hakka giriyoruz hak ihlali var orada hayır yapalım derken şerre kapı açmışız Allah muhafaza bunlardan uzak durmalı ve bu manada sünnetin bize söyledikleri çerçe çerçevesinde hayatı tanzim etmeliyiz işte Hasan el askerinin söylediği birinci sözün mesajı bu İkinci söz, bakın kısa ama çok güzel bütün kötülükler bir evde toplanmıştır o evin anahtarı ise yalandır söze bakın ve hizaya gelin bu kadar bütün kötülükler bir evde toplanmıştır o evin anahtarı neymiş yalanmış ne demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Buna benzer sözü söyledi. E ben size nereden bahsediyorum? Ne dedim en başlarda? Aradan 300 sene geçsin ne yazar? Eğer aynı iklimin insanıysa nübüvvetin sesini ve sedasını duyacaksınız. İmam Hasan el Askeri nübüvvetin mektebinden süzülen o sözleri o sedaları anlayan biri olarak bunları söylüyor. Ümmül Haba isteniyor yalana. Yani Kötülüklerin anası yalan olduğu zaman arkasından birçok kötülüğün geleceğini beyan buyuruyor senin iman ettiğin peygamberin. Bakın birkaç rivayet var da ben size Zeyd İb Saffan İbni Süleym'in rivayetini aktarayım. Buna benzer bir rivayet Ebu Zer de var ama Efendimizle söylenme tarzı biraz farklıdır. Saffan İbni Süleym'i ben aktarayım size. Diyor ki o zat sahabe efendilerimizden biri Resullahla yürüyoruz. Dedim ki ey Allah'ın Resulü mümin korkak olabilir mi? Evet olur dedi. Mümin cimri olur mu? Evet olur dedi. Mümin yalan söyler mi ya Resulallah? Hayır dedi. Asla. Ebu Hureyre yetişiyor imdadımızı oradan. Yalan ile iman aynı kalpte birleşmez diyor. Senin iman ettiğin peygamber. Ne demiş? Yalan ile iman aynı kalpte birleşmez. Acayip bir söz dehşet bir söz üzerinde saatlerce duramamız gereken bir söz. Yani yalan söyleyen kafir mi olur bilmiyorum açın okuyun. Ne söyledi burada neyi kastetti Efendimiz biraz zihinleri çalıştıralım bu konuda. Burada söylenen çok önemli bir sözü Hasan el askeri öyle ifade ediyor. Bütün kötülükler bir evde. O evin anahtarı ise yalan. Yalanla bir çevirdin mi o kapıyı artık ondan sonrası yok. Alıştırdın mı dili yalana? Kendini o konuda teyakkuzdan başka bir hale soktun mu? Söyledin pişmanlık duymuyorsun. Çok rahat söylüyorsun. Alıştın yani. O alışkanlık senden öyle şeyler götürür ki başka bir günahın açamayacağı felaketleri Başında pembe dediğin işte renk, rengini güzel görüp de bundan bir şey çıkmaz dediğin bir şeyle o kapıyı bir açtın. Ondan sonra artık Allah korusun bir daha da kapatamazsın. Hasan el askerinin dediği bu. Üçüncüsü. Diyor ki bir zaman gelir ki insanlar güler yüzlü ama siyah kalpli olurlar. Peygamberin sünnetlerini bidat bidatleri ise. Sünnet sayarlar mümin onların yanında hakir münafık ise saygılı olur onlara hükmedenler cahil ve zalim olur alimleri ise zalimlerin kapılarında yer alır İmam Hasan el askerinin bir sözü hemen bir zaman gelir ki çok önemli inşallah zihinlerimize iyi nakşedilsin bir zaman gelir ki insanlar güzel yüzlü ama siyah kalpli olurlar. Peygamberin sünnetlerini bidat, bidatleri ise sünnet sayarlar. Mümin onların yanlarında hakir, münafık ise saygılı olur. Onlara hükmedenler cahil ve zalim olur. Alimleri ise zalimlerin kapılarında yer alır. O gün... Bugün olmazsın sakın. açta işte söylenen ortada. Nübüvetin ikliminden konuşan bir ses bir seda resmediyor ortalığı. Müminlerin yaşadıkları zeminlerde müminlerin karşılaşacağı tehlikeler bunlar. Adam güler yüzlü sen de dost zannediyorsun. Arkanı döner dönmez başlıyor. Arkanı döner dönmez daha selam verdin ayrıldın o başladı. 40 tane şey olmayanları da ekleyerek neden dil mümin ama kalp nifak üzere kalp münafık böylelerinin sayıları çok Allah şerlerinden korusun. Peygamberin sünnetleri bidat bidatleri de sünnet mi şimdi inanın öyle ne biliyor insanlık şu anda sünnet adına elimizi alalım bir mikrofon çıkalım dışarıya diyelim ki arkadaş bana 3 tane sünnet say. Ne duyarsınız bu halktan ben söyleyeyim tabakların altını süpürmek sünnet hocam. Evet en iyi sünnet en iyi de yaptığımız o. Senin peygamberin mideni üçe ayır dedi. Üçte biri hava olsun boş kalsın dedi. Üçte biri su olsun dedi. Üçte biri yemek de olsun dedi. Sen ben tabağın altını süpüreceğim diye Resulullah'ın bu sözünü görmemezlikten geldin. Tabağın altını yarım ekmekle süpürüyorsun miden ifsad oluyor adı da sünnet oluyor nasıl sünnetse başka pazarlık sünnet hocam evet o da işimize geliyor tabi pazarlık sünnet diyor başlıyoruz karşıdaki adama yemin ettirene kadar da sürdürüyoruz ama senin iman ettiğin peygamber var ya semahatı Müslüman bir tüccarın olmazsa olmaz bir vasfı olarak belirledi semahat ne biliyor musun kolaylık Alırken de satarken de kim onunla ticaret yaptıysa bir kez daha yapmak istedi. Ama sen öyle bir ticaret yapıyorsun ki adam senden kurtulduğu zaman Allah bir daha seni benim karşıma getirmesin diyor. Neden adama yemin ettirdin adama yalan söylettiğin adama şunu yaptın bunu yaptın ve bunu yaparken de pazarlık sünnettir adında yaptın. Sağdan geçelim tamam güzel sünnet şimdi kapıdan geçtiğimiz zaman uyguluyoruz sen sağdan buyur 10 dakikada ısrar ediyor aman sen sağdan aman ben sağdan peki kim dedi sana o sünnetin sadece orada olduğunu niye trafikte aynı şeyi yapmıyorsun trafikte de var sağdakine öncelik ver kapıda mı sadece o senin peygamberin dedi ki üç kez kapıyı çal ara ara bekle ondan sonra içeriden cevap gelmese ses gelse bile terk et o evi demek ki müsait değil e senin arkadaşın beş vakit namaz kılıyor sen namaz vaktindesin vakit cuma vakit öyle bilmiyorum. Senin telefonun yarım saat susmuyor ya da sen çaldırıyorsun adamı üç kere çaldır dedi. Sen niye onu kapıda sadece sınırlandırır? Aynı şey telefonda da bu adam namazdadır bu adam müsait değildir düşün üç kere çaldır bitir. Zaten adam telefon kullanmayı biliyorsa bir on dakika sonra bakacak diyecek ki kardeşim aramış dönecek sana Acele ne? Niye ısrarla ısrar üzerine ısrarla hele bir de o zaten müzik seslerini biliyorsunuz onu konuşmaya gerek yok. Bir başladı mı efendim on tane türküyü peş peşe dinliyoruz namazda nedir bu derdimiz bizim bunları niye biz anlamıyoruz? İşte anlamamamız bu biz sünneti iki üç tane şekle indirgemişiz. Sünnet dediğimiz şey Resulullah'ın Müslümanca yaşama ve Müslümanca düşünme. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşaması iken biz birkaç tane şekle indirgeyerek bidatlerin hepsini de sünnet olarak algılamışız. Bilmem bu söz doğru bir söz müdür de Erzurumlardir der ağzın şeker şerbet yesin Hasan el askeri. Vallahi öyle dediğin söz o kadar doğru ki Resulullah'ın sünnetlerini bidat bidatlerin yerini de sünnet almış güya münafıklar saygı görüyor müminler hakir bunun için bir şey söylememe gerek var mı dert belli zaten bizi yönetenler cahil zalim bunun içinde kırt tane şey söyler baltayı taşa vururuz anlayın siz alimler de zalimlerin kapılarında ne yazık ki halimiz böyle işte İmam Hasan el askerinin söylediği o sözü de böyle anlayalım dördüncü söz Diyor ki bakın dikkat buyurun her kim Müslüman kardeşine gizli olarak nasihatte bulunursa onu yüceltmiş olur. Her kim de ona açıktan ve başkalarının yanında nasihat ederse onu alçaltmış olur. Başkalarında beğenmediğin şeylerden kaçınman ise kendini terbiye etmen için yeterli olur.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 Kardeşinin bir yanlışı var umumun nazarında söyleme onu çağır git yanına kardeşlik hukuku gereği gir koluna kırılmayacak şahsiyeti zedelenmeyecek Haysiyeti onuru ayaklar altına alınmayacak bir dil ve bir uslup ile uyar sen böyle uyardığın zaman kardeşine düşen şey nedir? Onu alıp başının üstüne koymasıdır zaten sen usulüne ve uslubuna uygun yaparsan hiç kimse ona itiraz etmez ama kardeşim bir yanlış yaptı şimdi sen o yanlışı umumunla içinde ona söylersen o adam yanlışını savunmaz mı kaç tane baba yiğit varsın da çizilsin karizma evet kardeşim haklısın yanlış yapmışım deyip de o yanlışı üzerine alır. Ama senin o iman ettiğin peygamber var ya canlar feda ona Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Oturuyor bir mecliste ashab sahabi efendilerimizden bir tanesi geliyor. Çok affedersiniz sofra kurulmuş deve eti yeniyor. Otururken sesli bir biçimde yenileniyor. Seste duyuluyor biraz gülüşmelere sevbiyet veriyor. Yemekten sonra namaz kılınacak. Bakın nasıl bir peygamberimiz var buradan iyi anlayın. Efendimiz diyor ki eğer kalksak namaza dursak o sahabi kendisinin yaptığı anlaşılmasın diye ya abdestsiz namaz kılacak ya da gidecek abdest alacak ve insanlar diyecekler ki bak biraz önce o işi yapan oydu. Bu böyle anlaşılmasın diye söz şudur her kim deve eti yediyse kalksın abdest alsın. Yemeyen var mı o mecliste yok hepsi yemiş hepsi kalkıp abdest alıyor bizim peygamberimiz böyle toplum içerisinde hiç kimse iğrenci de etmedi yanlış varsa düzeltti evet onlarca size anlattım ben geçmiş derslerde de o yanlış yanlış kalmadı ama usulüne ve uslubuna uygun bir biçimde yapıldı Hasan el askerinin dediği bu işte onu insanların içerisinde değil Yalnız söyle yalnız başına söyle ki ona iyilik yapasın. Eğer sen onu umumun nazarında söylersen onu alçatmış olursun. Üçüncü husus neydi? Beğenmediğin şeyler var. Falanca arkadaşının filanca huyundan şikayetçisin. Ya e aynısını yapıyorsun dostum. Aynısını yapıyorsun. Sen biraz önce eleştirdin aynısı senin hayatında. Niye sen kendini sorgulamıyorsun? Sen o yanlıştan yanlış olarak arkadaşının üzerinde gördüğün zaman demek ki bu hareket birinin üzerine yakışmıyor arkadaş. Diyeceksin aynaya mümin müminin aynası o aynadan göreceksin ve sende varsa ondan kendini kurtaracaksın. Yaptığın zaman işte övülecek bir iş yapmış olursun. Beşincisi biraz Aynı kelimenin tekrarı var bu beşinci sözde. İyi de iyice dikkatlice dinleyelim ama çok önemli bir söz. Diğerleri gibi. Diyor ki Hasan el Askeri iyilerin iyileri sevmesi iyiler için sevaptır. Anlaşıldım. Birer birer gidelim. İyilerin iyileri sevmesi iyiler için sevaptır. Facirlerin iyileri sevmesi İyiler için bir üstünlüktür. Facirlerin iyileri sevmesi iyiler için bir üstünlüktür. Facirlerin iyilere düşmanlığı iyilere ziynettir. Facirlerin iyilere düşmanlığı iyilere ziynettir. İyilerin facirlere düşmanlığı ise facirler için aşağılanmadır. İyilerin facirlere düşmanlığı ise facirler için aşağılanmadır. Şimdi biraz anlamak adına gayret gösterdiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Dört tane tutumdan bahsetti aslında İmam Hasan el Askeri. İyilerin iyileri sevmesi, facirlerin iyileri sevmesi, facirlerin iyilere düşmanlığı, iyilerin facirlere düşmanlığı. Dört tane ama bir tane eksik bir tavır burada eksik kim söylerse güzel bir hediye hak eder. Facirlerin facirlere karşı bir tane daha iki tane eksikmiş ben onu yakalamadım o güzel ama facir adamlarla işimiz yok. Eksene iyileri alarak sevmez eyvallah Allah razı olsun o hediyenin şey sorunun cevabının sahibi dersten sonra beni görsün. Sözümü tutayım yani iyilerin facirleri sevmesi burada yok niye cevap belli iyiler facirleri sevmez de onun için sevilmez Bu bizim kitabımıza yazmayan bir şey facirin fucurundan dolayı facir nedir azan demektir Facir nedir günaha dalan demektir facir nedir Allah'ın hukukunu ve hududunu çiğneyen demektir bunu yapan birisi bunu yaptığı sürece bizim sevgimizi almaz. Bu sevgiye ait birkaç şey de söyleyeceğim. Ama bizim düşmanlığımız şahsiyetten ziyade o şahsın yaptığınadır. Yani fasıkın fıskına münafıkın nifakına kafirin küfrüne facirin de fücruna düşmanız biz Müslümanlar. Böyle olduğu için de onlarla sevgi bağımız olmaz. Şimdi Hasan el askerinin dediklerini birer birer anlayalım. Birincisi neydi? İyilerin iyileri sevmesi. Bu neymiş? İyiler için sevapmış. İyiler kim? Müslümanlar. Müslüman Müslümanı sever mi? Sever. Sevmezse eğer imana aykırı davranmış olur. Allah için sevgi bizim için en büyük idealdir değil mi? Ve bir Müslümanın kendi dünyasında... Allah için sevdiği insanlar yoksa otursun haline ağlasın. Anası da onun haline ağlasın. O hal Allah kimsenin başına vermesin çok kötü bir hal. Size anlattığım geçmiş derslerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanların tamamı helak olmuştur. Benden başka adam yoktur. En iyi adam benim. Benim dışında herkesin ayağı kaymıştır demesi o insanın helak olması için yeterlidir. Sen eğer ben konuşacak adam bulamıyorum dersen sende sıkıntı var bugün hep aklıma Erzurumlar geliyor biliyorsunuz ben de oralıyım bizim oralarda anlatılır yedi tane bacana koymuşlar aynı odaya da demişler ki hiç adam yok ki konuşalım öyle değil işte öyle değil sen eğer karşıdakini adam olarak görmüyorsan orada sorgulayacağın taraf sensin sende sıkıntı vardır Allah için sevmek bir ideallik ideal çizgidir. İdeal çizgidir ve o ulunması gereken bir şeydir. Bakın Muaz bin Cebel'in bize rivayet ettiği hadis. Ne diyor efendimiz? Ali ve selam efendimiz diyor ki: Cennette nurdan minberler üzerinde oturan bir zümre vardır. Şehitler ve peygamberler de onlara imrenirler sorarlar siz kimsiniz peygamberde değilsiniz şehitte de değilsiniz siz kimsiniz derler ki biz birbirimizi dünyada Allah için sevenleriz Allah için birbirini sevenin karşılığı bu bu iyilerin ebrarın ebrarın karşılığıdır iyiler değil mi bir çoğulu ebrar ebrarın Kesinlikle ideal çizgisidir olması gereken noktadır. Bundan dolayı burada Hasan el askerinin dediği de budur. İyilerin iyileri sevmesi iyiler için sevaptır. İkincisi facirlerin iyileri sevmesi iyiler için bir üstünlüktür. Facirler iyileri sever mi? E sever adam ehli vicdandır. Kendisi fa facirdir ah, fucur içerisindedir ama ehli vicdandır. Karşıdaki bir iyiliği görmüştür. O iyiliği takdir ediyor. Mekke'nin facirleri aleyhissalatü vesselam efendimizi sevmiyorlar mıydı? Seviyordular. Bizim seninle bir problemimiz yok diyorlar. Bizim Muhammed İbni Abdullah'la problemimiz yok. Bir şey söyleyeyim biraz bunun üzerinde de dersten sonra düşünün. Bizim Muhammed İbni Abdullah'la problemimiz yok. Bizim Muhammed Resulullah'la problemimiz var. Şimdi de aynısını diyorlar biliyor musunuz? Şimdi de aynısını diyorlar. Bizim Muhammed Resulullah'la problemimiz var. Efendimizin insan oluşuyla, beşer oluşuyla, İslam öncesi, nübüvvet öncesi hayatta bir problemleri yok. Ebu Leheb'in en gözde yeğeniydi Efendimiz. Ama ne zaman iyi oldu? O iyilik hayatta yansıdı. Facir iyilere düşman oldu. Ama yürekten sevgi beslendi yine. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam için o sevgiyi besleyen onlarca facir vardı. Mekke'den Efendimiz hicret edeceği zaman onu öldürmeye gelen nicelerinin malları, değerli eşyaları Resulullah'ın yanındaydı. Siz bunun üzerinden de alın. Zaten fazilet odur ki düşmanlar senin iyiliğini takdir etsinler. Bu önemli bir şeydir. Facirlerden bazıları iyileri severler. Bu da iyiler için bir üstünlüktür. Üçüncüsü facirlerin iyilere düşmanlığı bu da iyilere nedir? Zinettir. facirler iyilere düşman olur mu? olur genelde de olurlar olmalılar zaten bakın bir müslüman asla bütün dünyaya mavi boncuk dağıtarak bütün insanlık beni sevsin ben de bütün insanlığı seviyorum gibi bir hümanist aldatmacayla kendisini aldatamaz böyle bir şey yok bizim kitabımızda biz ancak müminleri severiz onun dışındakilerle bizim sevgi adına bir bağımız olmaz. Hakkın ikamesi için çalışırız. Hakkın ikamesi demek batılın izalesidir. Batılın izalesi söz konusu olduğu zaman da batılın taraftarları rahatsız olur. Her çağda ve zamanda bu böyledir. Sen eğer gerçek manada iyiliği ikame edersen bir toplumda arkadaş senin ne kadar dostun varsa... Dostunun on kat fazlası düşmanın olur düşmanın olur bunu hiçbir zaman unutma bu işin tabiatı bu risalet davası bu nübüvvet mesajı bu peygamberler bunu yapmış sadıklar bunu yapmış şehitler bunu yaşamış salihler bunu görmüş bunu bil bil ona göre yol açık niye bu insanlar beni sevmiyor falan diye kendini ne nostalji türküler söyleme. Bu işin tabiatında facirler iyilere düşman olacaklar. Dördüncüsü iyilerin facirlere düşmanlığı facirler için bir aşağılanmadır. Biz onlara düşmansak biz yükseliyoruz onlar aşağı aşağılarda. Bizim onlara düşmanlığımız onların değerine değer katmıyor. Onların değerinden değer düşürüyor. Çünkü İman ettiğimiz esaslar bize bir değer kazandırmıştır. Biz o değeri temsil ettiğimiz sürece de bundan başka bir yol bizim önümüze gelmeyecektir. Söz anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize hayat telakkisi olacak önemli bir sözü söyledi Hasan el askeri. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Allah bizi iyileri sevenlerden etsin. Facirlerin sevgisini kazanacak kadar da hakikati temsil ettirsin Amin. facirlerin düşmanlığını kazanacak kadar da hakkı hakka yaraşır bir biçimde temsil etmeyi bizlere nasip etsin Amin. bize zalimi sevdirmesin Amin. zulmü alkışlattırmasın Amin. bırakayım bu sözleri size bir dua söyleyeyim peygamberin duası mübarek lisanından bir değil bir dua Allahümme habib ileynel iman Amin din. Ve zeynəhü fi qulubina, v kerih ilayna l kufra, v l fısqa, v l isyan, v jəlne min araşidin. Allahın bize imanı sevdir. İmanı yüreklerimizin süsü ve zineti kıl. Bizleri küfürden nefret eden, fısqdan nefret eden, isyanı kerih gören o zümrelerden eyle. O Zümre'nin adı Raşid'in, Mürşid'in sen bizleri de onlardan say ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.